Öyle demiş olmazlar mı? Başka bir manası var mı bunun? Haşa Allah'ın yerinin olacak olursa. Burada olay şu, <gülüyor> halife biri diğerinin yerine geçen işte Rasulullah'tan Rasulullah Mekke'den çıktığı, Medine'ye gittiği zaman birisini bırakıyor, vefat ettiği zaman biri onun yerine geçti. Şimdi halifelik, bir başkasının yerine geçme arzusu taşıyan varlık manasına gelir.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 peki tavuklu horoz arasında da olsa o zaman hiç kime sormasın, mi? Şimdi melekler öğreniyorlar ki, Allah bir varlık yaratıyor ki bunun hem erkekleri arasında bu mücadele olacak hem kadınları arasında hem kadınla erkek arasında. Şimdi kumalar niye birbirini sevmiyor? Bu mücadeleden dolayı. Ailelerinize bakın, ademle Havva iki kişi. İki kişi. Şeyin Taha suresinin 123. ayetini açarsanız Allahü Teala orada diyor ki ihbita minha, ihbita. Arapça bilenler ihbita ne demek? İkiniz inin. İkiniz kim? ademle Havva bu bahçeden inin. Peki, ''Bağdukum li bağdın aduv'' ''Biriniz'' yerine düşman. Üçüncü bir adam yok. Birisi karı, biri ya yani Ne demek? O onun yerine gözüküyor, onun yerine gözüküyor. Şimdi evlere bakın, en büyük problem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 işte onun için yer medeniyet Kur'an insandan başka bir varlık yoktur. Siz meleklerin kurduğu bir medeniyet duydunuz mu hiç mübarek kadar? Meleklerde böyle bir etki olmadığı için kıskandılar Adem Aleyhisselam. Çünkü ne diyor Allah? İnne aleme matubdune ve ma kuntum tektumun. Sizin aşağı vurduğunuzu da biliyorum, içinizde sakladığınızı da biliyorum Adem'e secde edin dedi ve onları imtihana soktu. Çok ağır bir Kıskandıkları kişiye secde edin. Hadi bakayım dedi.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 Kimse kimsenin halifesi. Şu anda mesela hükümet niye paralel yapıya karşı çıkıyor? Halifelik mücadelesinden dolayı. O diyor ki hakimiyet benim olsun, O diyor ki yok, ben sana yedirme mi diyor? Şimdi bugünler mesela ergen dışarı çıkıyor. Neden içeri atıldılar? Halifelik mücadelesinden dolayı. Yani kim güçlü oluyorsa öbürü ne yapıyor? Ezmeye çalışıyor.